Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Birleşik Krallık Hükümeti'nin bağımsız yasal danışmanı olan İklim Değişikliği Komitesi'nin CEO'su Chris Stark, dinlenebilir enerji maliyetlerinin son yıllarda hızla düştüğünü ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçmenin gayri safi yurt içi hasılayı azaltacağına dair geçmiş tahminlerin yanlış olduğunu söyledi. Genel olarak maliyet şaşırtıcı derecede düşük. Geçen yıl değerlendirmelerimizi yaptığımızda düşündüğümüzden bile daha ucuz. Net sıfır karbon ekonomisi görece düşük maliyetti. Ama bunun gerçekleşmesi için eylem gerekiyor. Arkana yaslanıp sihirle ucuzlayacağını hayal edemezsin dedi. İklim değişikliği yasası 2008'de Birleşik Krallık'ta kabul edildiğinde hükümet 2050'ye kadar salımlarda %80'lik bir azaltım hedefine ulaşmanın maliyetini hesaplamıştı. Şimdi maliyetler tahmin edilenden çok Az ve muhtemelen daha da düşmesi bekleniyor. Guardian'a ekonominin karbondan arındırılmasında sorun görmüyorum. Gördüğüm şey bir planın olmaması diye açıklama verdi. Şu anda gördüğümüz en büyük zorluk Birleşik Krallık için buna benzer bir planımızın olmaması diyor Stark ve ekliyor. Hazinenin bunun etrafında iyi bir politika koyması için harika bir fırsat var. Böylece hepimizin görmek isteyeceği türden, Adil ve ucuz geçişi elde edebiliriz. Bunun diğer tarafı bu adımları atmazsak bu çok zor bir geçiş olacak dedi. Keşke bu sözleri Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de dinlese ve onlar da bu adımları atsalar bu geçiş için. Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne Bodrum Belediyesi de katıldı. İmza töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sözleşmeyi imzalamadaki amacın daha yaşanabilir, temiz ve çevreye duyarlı bir bodrum yaratmak olduğunu söyledi. Belediye başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesine imza atan yerel yönetimler 2030 yılına kadar 40 sera gazı azaltımı, 2050'ye kadar da karbonsuz kent tavidi veriyorlar. Ayrıca kentlileri ucuz, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye ulaştırmak bir diğer hedef. Bu hedefler doğrultusunda Bodrum Belediyesi de. İklim Eylem Planı hazırlıklarına başlamış durumda. Ne güzel bir haber. Sabancı Vakfı'nın Değişen İklimler, Değişen Hayatlar temasıyla bu yıl 5. sinir düzenlediği ve başvuruları 20 Kasım'a kadar devam eden kısa film yarışması kapsamında kamuoyunda iklim değişikliği farkındalığına dair bir araştırma gerçekleştirdi. Toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla başlatılan ve bu yıl İklim Değişikliğini Kim Çekiyor sloganıyla duyurulan Kısa film yarışması kapsamında gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara iklim değişikliği konusunda sorular yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre iklim değişikliğinin olası nedenleri arasında en az bahsetilen konu gereğinden fazla et ve su tüketimi. Kamuoyunun %90'dan fazlası iklim değişikliğinin gıdaya erişimde zorluğa, orman yangınlarına, nesli tükenen hayvanlara ve su seviyesinin yükselmesi gibi sonuçları olacağını düşünmüyor bile. Kamuoy algısına göre iklim değişikliğinden en çok etkileneceği görülen konular arasında kuraklık, temiz su kıtlığı ve mevsim değişikliği yer alıyor. Her 10 kişiden 9'unun iklim değişikliğinde bireysel sorumluluğu olduğunu düşünmesine karşın her 5 kişiden biri bireysel önlemlerin çözüme katkısı olmayacağını söylemiş. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %82'si devlet düzeyinde alınacak önlemlerin %77'si uluslararası düzeyde alınacak önlemlerin, %74'ü ise özel sektörün alacağı önlemlerin çözüme katkı sağlayacağını düşünüyor. Sabancı Vakfı 5. Kısa Film yarışması için başvurular 20 Kasım 2020'de sona eriyor. Yarışmaya www.kısafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor. www.kısafilmuzunetki.org Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başkanlığının 2021 yılı bütçesini sunumunda Türkiye'de Eylül sonu itibariyle kurulu gücün 93.207 MW'a çıktığını söyledi. Türkiye'nin son 18 yılda elektrik kullanımında ortalama %5'lik artış olduğunu aktaran Dönmez, 2000'lerin başlarında 130 milyar kilovat saat olan talebin 2019 sonunda 303 milyar kilovat saate yükseldiğine söyledi. Dönmez 2020'nin ilk 9 ayında elektriğin %46'sının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine söyledi. Yenilenebilir içinde bizim yenilenebilir olarak görmediğimiz hesleri saydığını da burada söylemek gerek. Geri kalan üretimin %34'ü kömürden, %19'u doğalgazdan, geri kalanı ise diğer kaynaklardan sağlanmış. Yerli ve yenilenebilir kaynakların payı %61 olarak gerçekleşti diyor bakan. Tabii yerli demek ne oluyor? Kömür oluyor. Yani %15 yerli kömür ve %19 ithal kömürle sağlanmış enerji. Bu da tabii iklim değişikliğine neden oluyor. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin 2000'li yıllarda 34 milyar kWh olduğunu anımsatan bakan dönmez Bu 2019'da 4 katına çıkarak 133 milyar kWh oldu diyor. 2020'nin ilk 9 ayında yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik enerjisi kaynak bazında incelenirse toplam elektrik üretiminin payında hidro %29, rüzgar %8, güneş %4, jeotermal %3, biyokütle ise %2. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.